İşte evet. o bahsettiğim logo. Evet, Sümer Bank. Yani o... evet. Çok uzun zaman evet. olmuştu sanırım bu logoyu görmeyeli benim. Evet. Herkese bir şöyle şey yaptım, bir nostalji yaşattı herhalde. Evet, Sümer Bank ayakkabıları giyerdik, Sümer Bank pışamaları evet. giyerdik değil mi? Hatta Tabii. yani şöyle bir şey yapayım, işte tıp halkesine giderken babam bana bir Sümer Bank'tan ayakkabı almıştım. Ya eskisim diye o kadar uğraştım, o kadar uğraştım ki 4-5 yıl o ayakkabıyı giydim. Yani bunlar Sümer Bank'ın i̇şte. işte. bir şey var galiba. Yani Güzel bir şey esasında. Tabii Değil o mi? kapatılmasının sebebi de o belki de. Yani tüketim evet yani. çağında bu kadar yani dayanıklı ürünler. bunu oraya vuruyorum, buraya vuruyorum. Yani yok olmuyor, açılmıyor ayakkabı, eskimiyor. <gülüyor> evet.